Herkese merhaba. Bir Söz Küçüğü'n programına daha hoş geldiniz. Ben Selen, ben Gizem, ben de Gülce. Bu hafta sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz eğitim hakkı. Konuğumuz ise eğitim reformu girişiminden Işık Tüzün. Merhaba. Merhaba. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? İki buçuk yıldır eğitim reformu girişiminde Sabancı Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bugün buraya geliş amacım, e, sorumlusu olduğum eğitimde haklar projeleri hakkında konuşmak. Bu kadar sanırım. <gülüyor> Sizce eğitimde haklar nelerdir? Eğitimde haklarla belki orada e, hani daha çok aslında biz hep eğitim hakkından bahsediyoruz. Ve e, eğitim hakkıyla belki eğitimde hakları biraz e, ayırmakta evet, yarar var. Aslında ilk var. önce eğitim hakkı nedir? Aslında olmalı. eğitim hakkıyla eğitimde haklar aynı şey. Fakat Hı. biz özellikle eğitimde haklar demek istedik ki e, orada bir çoğulluktan bahsediyoruz. Onu vurgulamak istedik. Projenin çıkış noktası da buydu aslında. Türkiye'de e, şeyden daha çok bahsediyoruz. Okula erişemeyen çocuklardan çok bahsediyoruz. Hı. Kız çocukların bu konuda daha dezavantajlı olduğunu daha çok biliyoruz. Ama okula gittikten sonra ne olduğu ile ilgili çok fazla konuşmuyoruz. Bir takım hani şiddet olayları, okulda dayak olayları Odağımıza çarpıyor gazetelerde gördüğümüz bazı şeyler var fakat e, çocukların aslında eğitimleri sırasında öğretmenleriyle ilişkilerinde ve okulun her köşesinde başka bir sürü hakkı var. Ve ancak o haklar gerçekleşirse eğitim hakkı gerçekleşmiş oluyor. Biz de bu çoğulluğu vurgulamak için eğitimde haklar dedik. Bu haklar ifade özgürlüğü olabilir. Bu haklar e, sağlık hakkı olabilir. Katılım hakkı, çocuğun kendini ilgilendiren konularda görüşlerini ifade edebilmesi. Aynı zamanda eğitim hakkı boş zaman oyun ve dinlenme hakkını da kapsıyor. Bilgiye erişme hakkını da birçok aslında haktan bahsettiğimiz için ve bunlar eğitim sırasında olduğu için böyle bir konu seçtik. Aslında zaten eğitimde haklarımız var. Nokta.org diye bir site gündüz galiba. O sitede de zaten e, bu anlattıklarınızı kapsıyor ve e, e, hem eğlenerek e, şöyle söyleyeyim. E, eğlenerek hakların çocukların haklarını öğrenmesini de sağlamışsınız orada. Biraz bu e, projeden bahsedebilir miyiz? Site aslında çalışmalardan sadece bir tanesiydi ama bizim çok önem verdiğimiz bir çalışmaydı. Bunun çok yani eksik gördüğümüz bir şeydi. Hatta siteyi hazırlarken biz de çok şey öğrendik. Biz de aslında ne kadar çok hakkımız varmış eğitimimiz sırasında <gülüyor> ve biz onların o sırada farkında değildik diye belki de biraz daha da dört elle sarıldık. Site ben tekrar adres vereyim eğitimdahaklarımızvar.org aslında bir okul ortamı. İstedik ki bu hak kavramı biraz veya insan hakları biraz soyut kalabiliyor bizim için de öyle oluyor. Fakat yani çocuklar bunu böyle yaşamasın ve gündelik hayatları ile ilişki kurar bilsinler istedik. Dolayısıyla okul ortamında tabi gündelik aslında eğitim hakkı sadece okulla sınırlı değil tabi ama sizin onu en çok yaşadığınız yer okul. Okuldaki ortamlar üzerinden yani orada istediğiniz bir maskotu seçip okulda gezerek Hı -hı. bu sitede eğitimde haklar anlatılıyor. Örneğin işte aslında her hak tabi ki eğitimdeki bütün haklar okulun her yanında geçerli. Fakat belli haklarla belli mekanlar arasında daha kolay ilişki kurabiliyoruz. Örneğin bahçe. Bahçede oyun ve dinlenme hakkıyla daha çok ilişki kurabiliyoruz. Tuvaletlerde sağlık hakkıyla Hı -hı. daha çok ilişki kurabiliyoruz. Ve mesela sınıfta ifade özgürlüğü ile ilgili, kütüphanede bilgi ve belgeye erişme hakkıyla Hı -hı. ilgili. Şimdi i̇şte müdürün odası belki sizin katılım hakkınızı daha çok ilgilendiren bir yer veya öğretmenler odası. Dolayısıyla her mekanda okulda gezerken o mekana gelindiğinde bir kutu açılıyor ve o mekanla en çok ilişkili ...olduğunu düşündüğümüz haklar anlatılıyor. Bir hak birçok yerde farklı şekillerde anlatılabiliyor. Bunun dışında bazı oyunlar var sitede öğrenmeyi pekiştirmek adına. Bir de bir kütüphane var ilgili bazı yayınlara ulaşabileceğiniz. Bir şey soracağım peki ben siteye girdim. Şey Siz böyle hani ayrı ayrı gruplarda hani bilgin... Sprey olarak spreyleri neden sprey seçtiniz yani onu çok merak ettim. Aslında birçok şey önerilmişti bir açıklama yapayım hem sitede hem de çocuklar için yine hazırlanan kılavuzda biz bu dört maskotu kullanıyoruz. Bu dört maskot işte biri sarı biri yeşil biri kırmızı biri mavi sprey boya kutuları. Sprey boya kutuları seçmemizin nedeni aslında birçok öneri vardı. Bu bir hayvan olabilirdi. Başka bir eğitim aracı olabilirdi. Ama biz istedik ki hem eğitimle alakalı bir şey olsun. Ama hem de düz bir kalem veya silgi gibi sıradan bir şey olmasın daha söz söyleyen. Çünkü gibi. spreyi hep şeyle aslında özdeşleştiriyoruz kafamızda. Bir söz söylemek, farklı bir şey ifade etmek. Evet. Orada ufak bir baş kaldırı var içinde. Dolayısıyla bizim bu yüzden hoşumuza gitti. Biraz daha özgürce kullanılıyız. Bir şeydi Farklı maskotlarda eklenebilir Öneriler doğrultusunda Peki şimdi bu bizim bahsettiğimiz site Çocuklara yönelik Büyüklere yönelik olan siteden biraz bahsedebilir misiniz? Büyüklere yönelik Sitede yine küçüklere yönelik site gibi Mart ayında Yayına başladı Orası aslında biraz daha bir kütüphane gibi. Çünkü eğitim hakkı Türkiye'de çok fazla ilgi çeken bir konu değil. Bu alanda şu ana kadar çok fazla araştırma da yapılmıyordu. Yani birçok araştırma var ama yeterli değil. Dolayısıyla biz istedik ki biz birçok kaynağa baktık, birçok kaynağı araştırdık. Bu konuda çalışmak isteyen herkes, bu sadece araştırmacılar değil, öğretmenler olabilir, anne babalar olabilir. Bu konuyla ilgili yasalara ulaşabilsin, uluslararası insan hakları sözleşmelerine, çocuk hakları sözleşmesine ulaşabilsin, eğitim hakkının kapsamı hakkında bilgi sahibi olabilsin ve biraz da biz bu çalışmaları gerçekleştiren e, sivil toplum kuruluşlarını tanısın ve onlarla temasa geçebilsin bu site üzerinden. Onun adresi de e, www.eitimdehaklar.org Peki bu sitedeki anlattığımız her şeyi kapsayan aslında aynı zamanda bir de e, kitap diye e, kitap var e, Burada da yine sitedeki gibi oyunlar var bilgilendirici yazılar var buna nasıl ulaşabiliriz ve e, bu bunun hakkında da biraz konuşalım kuracak mı. O da eğitimde haklarım var. Biz de ona kitapçık diyoruz aslında veya bir kılavuz kitap olarak da adlandırılabilir. Site ile aynı mantıkta. Bu sefer ama mekanlar üzerinden değil, hani farklı hakları anlatıyor okuldaki. Ben birkaç örnek vereyim. Aslında kılavuz önce eğitim hakkı nedir sorusuna yanıt vererek başlıyor. Ve eğitim hakkının aslında eğitimde hakları kastettiğini belirtiyor. Eğitimde haklar olarak da tabii ki... Aslında bu listeyi uzatmak mümkün ama biz birkaç şeyi öncelikli olarak aldık. Bir her çocuğun eşit olması eğitim hakkından yararlanırken. En önemlisinin... Çocukların yararının olduğu, eğitimin yaşamı ve gelişimin, çocuk yaşamı ve gelişimini sürekli desteklemesi gerektiği, işte dinlenmeniz ve boş zaman hakkınız, eğitim ortamlarının sağlıklı olması hakkı, görüşlerin dikkate alınması, bilgi ve belgeye erişim, özel yaşama saygı ve eğitim ortamlarının şiddet içermemesine ilişkin haklar bu kılavuzda anlatılıyor. Fakat bu kılavuzun web sitesine ilişkin önemli bir artısı var ki web sitesine de bunu ekleyeceğiz. Bu haklar gerçekleşmediğinde ne yapabilirsin sorusuna da yanıt arıyor. E, bu tabii bizim hani, e, çocuk açısından yapılabilecek en doğru hareketin aslında kendini kime en yakın hissediyorsa. Bunun illa okuldaki rehber öğretmen olması gerekmez fakat rehber öğretmenler bunun için çok iyi bir adres. Başına bir şey geldiğinde kendini ailesine daha yakın hissediyorsa ailesine ama bunu bir yetişkinle paylaşması çözümü yetişkinlerle birlikte araması ee, ve bir takım yönlendirmelerde bulunuyoruz. Bunun dışında birçok e, telefon bilgisi var. Bir takım e, baroların ee, çocuk hakları kurulları var. Ee, onun dışında sosyal hizmetler ve çocuk esirgemenin e, bir takım e, şubelerine erişmek mümkün. Burada biraz daha bu haklar gerçekleşmediği durumlarda ne, ne yapılabilire de yer vermek istedik. Bu kılavuz şu anda bir e, internet sitesinden, çocuk sitesinden, e, yetişkin sitesinden de aynı şekilde erişilebilir ve elektronik olarak indirilebilir. Onun dışında da bize yazdığınız zaman, bizimle temasa geçtiğiniz zaman biz e, elimizdeki ayıya göre mümkün olduğu kadar göndermeye çalışıyoruz. Çeşitli okullardan şimdi talepler gelmeye başladı. Öğretmenlerden ve okullardan. Dolayısıyla biz de nasıl daha fazla basabiliriz, nasıl Hı -hı. çoğaltabiliriz? Ee, umuyoruz ki bir gün hani Milli Eğitim Bakanlığı ister ki bütün okullarda dağıtılır. E, peki şöyle söyleyeyim. E, şimdi hani bizim normal e, çocuk hani bizim arkadaşlarımız bu haklara sahip fakat hani e, engelli özüldü falan olan arkadaşlarımız, arkadaşlarımız yani. da var. Bunlar için haklar değişiyor mu? Hani bizim yaşayabileceklerimiz hakların içine giremiyor bazıları. Onlar için ayrı bir hak şeyleri var mı? Hani bildirgesi falan? Ee, engelliler için mesela ayrı bir e, sözleşme var. Sadece eğitim hakkı ile ilgili değil. Engellilerin e, engeli olan bireylerin hani tüm e, ...hayattaki hakları ile ilgili aslında. Çok ilkeler hep aynı hani işte engelli olsun kız olsun fark etmez önemli olan ayrımcılık gözetilmemesi ve hani her çocuğun gereksinimlerine yönelik farklı uygulamalar yapılabilmesi. Dolayısıyla ihtiyaçlarınız gereksinimleriniz aynı olmayabilir ama zaten ortak amaç herkesin gereksinimlerinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi olması gerekiyor. Ek bir takım şeyler tabii ki söz konusu düzenlemeler yapmak gerekiyor. Peki şimdi eğitim hakkı derken mesela işte erkekler daha fazla okula gidiyor ama kız sayısı daha az oluyor. Bununla ilgili aslında bir projeniz var mı? Bununla ilgili eğitimde haklar çalışmalarını bu da tabii ki bizim ilgilendiğimiz bir konuydu. Sadece kız çocukları değil başka şeyler de etkileyebiliyor aslında bunu. Örneğin Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaşayan çocuklar daha az bölgeler arası eşitsizlikler var. Yoksul çocuklar tabii ki daha çok zorluk çekiyor. Hele işte bir hani hem kız çocuksa hem yoksulsa hem belli bir bölgede yaşıyorsa daha çok yaşayabiliyor. Bu sadece hani kız çocukların yaşadığı bir şey dediği değil. Genel olarak bir erişimle ilgili hani eşitsizlikler var fakat hani bir yandan da iyileşme var. Bu konularda bizim de çalışmamızda değindiğimiz, vurguladığımız alanlardan biriydi. Biz aslında daha çok yani bunu vurguladık. Biz bunun yasal düzenlemelerde, yasalardaki bu konuda yapılabilecek şeylere baktık. Dolayısıyla bir takım önerilerimiz var daha eşit bir erişim için ama bir yandan o eşitsizlikler okul içinde de sürebiliyor. Sadece hani kız çocuğun okula gidememesi değil e, okulda da farklı deneyimleri var kız ve erkek çocukların ve onların da farkında olmamız gerekiyor. E, sizin bununla ilgili bir projeniz var mı? E, özellikle kız çocukların e, erişimiyle. Yani kız erkek yani göndermeyen erkek çocukları da var o yanında gönderilemeyen. E, bununla ilgili <gülüyor> özel bir projemiz yok ama e, bir mesela anne babalar için bir kılavuz kitap hazırlandı. Yine eğitimde haklar projesi kapsamında. Ee, bu ...özellikle anne babalar için hazırlanan kılavuzda... ...farklı senaryolar var. İşte örneğin... E işte kız ya erkek çocuk okula hani hangi yüzden gidemiyor, yu soruyor. İşte bazı belgelerimi eksik, anne babamı göndermiyor, okul mu kabul etmiyor, çok çeşitli e, sebepleri Nerel olabiliyor. Diye ne ve anne babalara Hı -hı. bu konuda ne yapabilir? İşte milli eğitime gittiğinde nasıl bir dilekçeyle gitmesi Hı -hı. lazım. E, i̇şi orada çözemezse sonraki adımı ne olmalı Hı -hı. diye aslında bir yol gösteren bir de yetişkinler için kılavuz kitap var. Bu da bir proje sayılır aslında. Evet. Hı -hı. Yani bu çok böyle dallanıp budaklanan bir çalışma aslında. bir Hatta proje demekten de biz kaçınıyoruz. Çünkü bu hani başı sonu olan bir şey. Yani sonu olan bir çalışma değil. Ee, hani eğitim haklar gerçekleşene kadar bizim sürdürmek istediğimiz. Hep farklı çalışmalarla genişleyecek e, bir alan. Hı -hı. Gerçekleşmediği zaman hani bunu... Ee, ne bileyim bir, bir şey var mı bir cezası hani her hakkın uyulmadığı zaman kurallarını falan bir cezası vardır da hani hakların da eğitim haklarının da e, uygulanmadığı bir okul bir köy falan olduğu zaman bunun ne gibi cezaları olabilir? Haklara göre çok değişiyor aslında mesela bu işte ilk devam edemeyen kız çocuklardan bahsediyorsunuz. E, o zaten bir anayasal bir zorunluluk ve anne baba çocuğunu hani göndermek zorunda e, devlet bunu takip edip çocuk gidemiyorsa bunun nedenini araştırmak ve oradaki eksikleri gidermek zorunda. Dolayısıyla orada bir takım yaptırımlar ve cezalar söz konusu ama bir takım haklar o kadar e, standartlara bağlanmış ve belki kolay saptanabilir olmuyor. Fakat birçok hak için özellikle o kılavuzda da gördüğümüz bir şeyler yapmak mümkün. Ee, hani mesela şiddet olaylarıyla ilgili onlar zaten hani e, suç aynı zamanda teşkil ettiği için orada cezalar biraz daha belirli ama kimi konularda da hiç öyle ceza gibi bir şey düşünülmüyor. Örneğin eğitim sisteminin çocuğun hani yaşadığı çocuğun kendi tarzına ailesinin kültürüne uygun olması konusunda bir Türkiye'de çok fazla e, değişken bir eğitim sistemi yok çok. ...daha tek tip bir eğitim sistemi var. Mesela o alanda çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Ee, peki bu yaptığınız çalışmaları ki devam edecek galiba bu çalışmalar... ...bir aşama kaydettiğinizi düşünüyor musunuz ki? Ya da şöyle söyleyeyim kaydettiğiniz mi bir aşama? Bir aşama kaydettiğimizi düşünüyorum aslında... Ee, belki hani çok doğrudan işte eğitimde haklar artık daha çok gerçekleşiyor gibi bir şey söyleyemeyiz fakat daha çok farkında olmaya başladık ve daha çok farkında oldukça da daha çok talep etmeye başlıyoruz. Ee, örneğin bence bu çalışmaların önemli kazanımlarından biri, biz iki yıldır yaklaşık 14 sivil toplum kuruluşu birlikte çalışıyoruz. Ve e, en da hatta geçenlerde bir basın yemeği ve basın toplantısı düzenledik bir basın açıklamamız oldu. Bunun Türkiye için çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Çünkü farklı alanlarda çalışıyoruz. Farklı yaklaşımlarımız var. Fakat hepimiz eğitimin temel bir insan hakkı olduğunu ve eğitimin eğitim sırasındaki hakları da içermesi gerektiğini düşünüyoruz. E, bu 14 tane... Ee, Sivil toplum kuruluşa katıldı dediniz. Peki o toplantı yapmışsınız galiba. O toplantılı nelerden bahsettiniz? Bundan cevabını vermeden önce e, bir müzik arası verelim ve sizin için seçtiğim şarkıyı dinleyelim. Teşekkürler. Hi. I got a tape I want to play kiss it up five up She's not saying anything. When I have nothing to say, my Cecile says something once. Why say it again? Psycho killer, can't you see? What the fuck? Müzik aramızı verdik. Şimdi tekrar birlikteyiz. Sorumuzun cevabını alalım. Bu 14 kuruluş olarak aslında temelde söylediğimiz bir mesaj var. O da çocukların temel hak ve özgürlükleri eğitim süreçlerinin her anında ve eğitim ortamlarının her köşesinde gerçekleşmelidir. Tabii biz bunu söylerken sadece bunu söylemekle kalmadık. Ee, bir yandan da biz bir, öncelikle yasal düzenlemelere baktık. Türkiye sonuçta birçok in, uluslararası insan hakları sözleşmelerini imzalıyor. İşte çocuk hakları sözleşmesi bunlardan biri. Fakat daha sonra bunu ne kadar kendi yasalarına... Kendi yasalarını buna uygun gözden geçiriyor nasıl bir uyum çalışması yapıyor bunu bilmiyorduk açıkçası ve uzmanlar bir kısmı hukukçu olan uzmanlar yasaları gözden geçirirler yasaları işte mahkeme kararlarını bakanlıkların çıkardığı yönetmelikleri ve burada bir ulusal düzenlemelerin hukuk düzenlemelerinin bu işte uluslararası insan hak ve özgürlükleriyle ne kadar uyumlu olduğuna baktılar bizim aslında bütün çalışmamızı biz bunun üzerine kurduk. Basın toplantısında temel amacımız aslında bu birlikteliği vurgulamaktı, bu üzerinde ortaklaştığımız mesajı vurgulamaktı ve biz bu konuyu izlemeye devam edeceğiz. Bu sadece hani bir çalışma yaptık bıraktık değil. Eğitimde haklar bu çok uzun soluklu bir süreç. Devletin birçok yapması gereken şey var. Bizim bu süreci izleyeceğimizi, mevzuatta ne gibi sorunlar olduğunu, mevzuattaki sorunları, bu hukuk düzenlemelerindeki sorunları nasıl giderebileceğimizi aktaran bir şeydi. Toplantıydı. Peki onların size cevabı ne oldu? Bunun biz aslında şöyle bir basında yer bulmaya başladı çalışma. Bunun dışında bir daha doğrudan meclisle ve bakanlıkla yapmamız gereken çalışmalar var. Meclis aslında böyle bir ufak toplantı yapmıştık Nisan ayında. Milli Eğitim Bakanlığı ile de aynı şekilde. Tabii ki hani Böyle bir çalışma ilgilerini çekiyor çünkü onların da çalışmalarını besleyecek bir şey fakat hani bunun çıktısının ne olacağı biraz daha uzun soluklu birlikte çalışmaya bağlı devletin bunun nasıl ne kadar hani bunu benimseme eğitimde hakları gerçekleştirme iradesinin ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak biraz çıktılarını önümüzdeki yıllarda göreceğimiz bir durum. Ee, şöyle söyleyeyim şimdi şunu sormak istiyordum ben hani şimdi birçok arkadaşımız eğitimde hakkımız olduğunu hani böyle bir konu başlığında bir çalışma olduğunu bile bilmiyor. Hani ben de bu konuyu araştırmasaydım haberim olmazdı hakkım olduğunu biliyordum da böyle çalışmaların olduğunu bilmiyordum. Hani ileride bunu bir e, tanıtma bir reklam hani televizyon ya da bir afiş falan düşünüyor ya da musunuz? Gezip... Bir, okullara bir böyle biz çok aslında biz ee... Daha önce çok kısaca söyledim yani şey yönünde bir çalışmamız olacak Milli Eğitim Bakanlığı'na bu kılavuzun okullarda dağıtılması hı hı. ne şekilde olabilir bir e, hani yardım amaçlı e, böyle bir sorumuz olacak ve bizce hani olması gereken de aslında öncelikle bu kılavuzun hani bir e, müfredatın parçası haline gelmesi ki daha okuldayken eğitimle ilgili haklarımızı öğrenebilmemiz bunun dışında da e, önümüzdeki dönemlerde hep çalışmalar olacak bu işte web sitesi olsun kılavuz olsun hep yaygınlaştırmaya çalışıyoruz işte sivil toplum kendi arasında yaygınlaştırmaya çalışıyor örneğin bu web sitesini tanıtan rozetler e, <gülüyor> sizde de olan işte onları mesela Türk Eğitim Gönülleri Vakfı etkinlik birimlerinde yaygınlaştırıyor başka bir mesela Gündem Çocuk Derneği kılavuzları kendi çalışmalarında işte çocuk çalışmaları birimi aynı şekilde ki onlar da kılavuza zaten çok katkı veren e, bir gruptu dolayısıyla biraz adım adım gidiyoruz ama sürüyor çalışmalar Peki ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Bazı yerlerde çocuklar yani okula gitmek için savaş veriyor. Bazı yerlerde ise çocuklar okula gitmemek istiyor. Bununla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Okula neden gitmemek istiyorlar diye merak ediyorum ben aslında. Demek ki o bize okulla ilgili bir şey söylüyor. Oradan sadece hani işte... Çocuk tembel diyerek vesaire içinden çıkamayacağımız bir şey. Okulda demek ki kendine ait hissetmediği bazı şeyler var. Yani orada hem çocuğun neden gitmek istemediğini hem çocuk açısından neler yapılabileceğini hem de okulda neleri iyileştirerek çocuğun gitme isteğini artırabileceğimize bakmak lazım. Evet programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bir Söz Küçüğün programının daha sonuna geldik. Konuğumuz Işık Düzü'ne teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte. Ben çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok güzel sorular sorduğunuz için. <gülüyor> teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları programı Üniversitesi, çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu. Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sezin okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.